Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün Burcuyla birlikteyiz. Burcu Alkan'la. Merhaba Burcu. Merhaba Seval. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol sen. Nasılsın? İyiyim ben de. Burcuyla e, hatta biraz önce de konuştuk yayından önce. Dünya edebiyatını artık dünyadan yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın farklı coğrafyalarından diye. Şimdi Burcu da artık Almanya'ya veda ediyor. E, bu Burcuyla evet. Almanya'dan evet. son bağlantımız olacak, değil mi? Başka ülkelerden yaparız artık. Evet, yani evet. Almanya... İngiltere ile <gülüyor> devam edeceğiz galiba. <gülüyor> evet, evet. Öyle görünüyor şimdilik. evet. evet. Ya, zaten e, bugünkü program bence e, Almanya'daki e, son programlar için e, gayet uygun bir kapanış gibi geldi bana bilmiyorum. Evet, evet. Bence de gayet uygun bir kapanış. E, dinleyicilerimiz eğer hatırlarlarsa daha önce Burcu ile Bulgakov'u ve Ustaylı Margarita'yı konuşmuş. Ve o programımızın sonunda da Fausten anlatılar üzerine bir konuşmuştuk. E, yani iki program yapacağımızı söylemiştik. Ee, bugün o programları yapacağız Burcu'yla birlikte ve ilk olarak da e, Faust'in anlatılara geçmeden önce tabii ki Faust'un başlangıcını konuşacağız değil mi? Evet, evet. O yüzden herhalde ee, Almanya için <gülüyor> Faust'la bitirmek. Tabii tabii. Zaten e, yani Faust belki de... Alman anlatı folklorinin diyelim dünya edebiyatına kattığı en önemli figürlerden biri. Yani insanlık edebiyat tarihine kattığı en önemli figürlerden biri. Benim de çok hem akademik bir yerden yaptığım araştırmalarla alakalı olarak hem de çok kişisel bir yerden çok önemsediğim bir figür aslında. Çok insani bulduğum bir figür. Evet çok zaaflı bir, böyle bir Evet evet yani çok evrilmeye çok dönüşmeye müsait bir tip diyelim. Hı hı. O yüzden de zaten tarih boyunca e, çıktığı andan itibaren e, dünya tane çok büyük bir hızla yayılıyor ve çok farklı şekillerde kullanılıyor. Yani e, o yüzden e, Faust ve Faustiyan anlatılar şeklinde ben ikiye ayırmayı tercih ediyorum. E, sadece ben tercih etmiyorum tabii. Bu akademik açıdan zaten yapılan hı, bir şey de. Evet, peki nereden ee, başlayalım Burcu? Bu ilk Faust anlatılarını nereden başlayalım? Bana Faust'un e, dediğim gibi çıkışı Zaten e, Alman folk üründen Yani hı hı. E, işte e, Hatta şöyle de Diyebiliriz e, Genelde Batı edebiyatında Özellikle İngiliz edebiyatında da çok sık görülen Ahlak oyunları denen bir e, yani Morality plays dediğimiz bir e, Modelden çıkıyor aslında e, Faust Faust'un hikayesi diyelim hı hı. Yani aslında dini bir hikaye olarak çıkıyor ama ee, ...ilk kayda geçirilmesi... ...yani yazılı olarak en azından görüldüğü... E, ...tarih 1587... ...Johann Spies diye bir... E, ...matbaacı diyelim... ...o zamanın e, tabiriyle... E, ...tarafından böyle... ...basılan bir kitap bu... Historia von Doktor Johann Fausten... ...bir e, ismi var... ...ama tabi şey... E, ...yani bu dediğim gibi ahlak oyunları bu ile Anonim olması, bir şey değil mi başlangıçta? Anonim. E tabi tabi... ...yani Hı -hı. Bir, bir, bir yazar... Aslında göteyle çok bilinen bir hikaye ama göteden evveli var Bu yüzden de aslında şey o yüzden hikayeyi ahlak oyunlarına çektim Çünkü böyle bir konsept var zaten hı hı. yani iyi nasıl diyelim insanlara iyi ile kötüyü işte doğruyla yanlışı anlatan hikayeler bunlar performatif hikayeler işte böyle kasabalarda köylerde gösterilen şovlar şeklinde diyelim işte nedir? E, alegorik karakterler var işte iyi diye bir karakter var, kötü diye bir karakter var, ölüm diye bir karakter var falan. E, bir de Everyman yani insanı temsil eden Everyman karakteri var, e, sıradan insan evet, gibi düşünsek. Ve bu aile oyunları da şey hani e, bu sıradan insanın e, çok da kafasında sorgulama yaşamadan, doğru işte, doğruyla yanlışı deneyimlemesi işte ödediği bedeller. Ee, ...yapması gerekenler gibi böyle derslerici bir aslında performatif hikaye. Hı hı. Yani Faust en azından bu gelenekten çıkıyor diyelim. Evet aslında yani biraz ilk, şeyleri... Aile ahlak oyunlarında Faust yok yani Faust hı hı. sonradan çıkan evet, bir Evet asıl temel buradan başlıyor yani. Tabii tabii yani konsept olarak buradan geliyor. Çünkü ilk Faust hikayesi şey zaten o da bir çeşit ahlak oyunu aslında. Evet. Ya bak böyle böyle yaparsan sonun bu olur. Yani Tanrı'nın yolundan çıkma aslında. Evet, doğru yoldan şaşma. Doğru yoldan şaşma. Aslında, ha, bu, doğru yoldan şaşma aslında e, bir hikayesi var. Aslında biraz şeylere de benziyor değil mi? Bu bizdeki mesnevilere. Hani sorgulama olmadan yine alegorik türlerin, yani kişilerin alegorik bir şekilde var olup, e, sonra kendi yolculuklarını yapıp, bu işte bazen kişisel bir yolculuk, yani ilk içsel bir yolculuk, bazen de işte halk hikayelerinde olduğu gibi, Yerleşik düzene geçince hani fiziksel bir yolculuk olup kendini bulup asıl Tanrı'yla bir araya gelmesinin başka bir versiyonu gibi geldi bana. Senin yazını okuyunca da onu düşündüm. Şimdi sen konuş. Yani öyle bir modele yakın tabii. Zaten işte dini anlatıların işte ahlak üzerinden kurduğu insanlık algısına yakın şeyler bunlar ama ben bu ahlak oyunlarında o kadar büyük bir Derinlik olduğuna inanmıyorum yani Hı -hı. hani öyle bir Hı -hı. E, mesela do, doğru yolu bulmak çok daha basit bu ahlak oyunlarında. Evet. Yani işte şeydir, e, ya yani şey şey şeytana uymadır yani öyle bir öz arayışı gibi bir e, manevi bir en azından ilk örneklerinde böyle bir manevi e, bütünleşmeye bir katman ol, olduğunu sanmıyorum. En azından be, benim gördüğüm örneklerde evet. öyle bir şey yok. Hı -hı. O daha sonradan gelen bir şey. Hı -hı. Ee, mesela şeyde onu görmek mümkündür. İşte John Milton'ın Paradise evet. e, evet, Lost'ta yani, evet. görmek mümkündür ama tabii çok sonra yazılmış bir versiyonu. Evet. Ee, e, ama burada tabii şey belki Fausti Kelly'i şöyle düşünmek lazım. Şimdi bunlar işte yazılı hale dedi ki ilk versiyonu 1587'de çıkıyor ama e, ya bu 16. yüzyıl tabi Almanya o zamanlar işte böyle feodal beyliklerden oluşan Almanya için önemli bir dönem çünkü Martin Luther'in e, Katolikliğe karşı Protestanlığı ortaya sürdüğü e, daha doğrusu Martin Luther'in e, Katolikliğe karşıt gelerek bir alternatif sunduğu ve Protestanlığın dönüşüne neden olduğu zamana denk geliyor bu. Evet. E, bu yüzden de şeyin yani onun detayına çok girmeye gerek yok belki ama e, buradaki Belki de aslında Faust'un temsil ettiği kişi bir çeşit Martin Luther evet. de düşünebilir. Yani e, çünkü Luther'in şeyi vardır ya Tanrı ile kişi arasındaki aracıyı kaldırmak, kaldırmak gibi derdi vardır. Evet. E, bilginin e, ilahi bilginin peşine kendi başına düştüğün zaman e, kötü yola düşersin evet. e, vermek için e, yazılan bu Faust anlatısı biraz aslında. Martin Luther Faust konumuna koyan bir anlayıştır. Hmm. İyi düşünebiliriz hmm. böyle bir evet. bağlantısı var. Evet, ya biraz daha siyasi aslında düşündüğünüz evet. zaman. Kilisenin evet. kendi gücünü daha yaygınlaştırmak için. Değil mi? Tabii bir tabii kendi... yani e, ters elemanları aradan e, elemek için biraz hmm. da yani bakın bu adamın yolu yol değil. Demeyin e, başka si bir şey. Söz evet, hmm. evet. E, o yüzden de aslında tabii bu, bu bağlamda da düşünmek lazım ama beni tabii e, en çok etkileyen yanlarından biri e, işin pek de bu meselesi değil. Bu sadece çıkış noktası. Yani <gülüyor> Faust'un daha sonradan, dedik ya, yani dünya edebiyatında ve tarih boyunca dönüşüp ola geldiği şeyler çok, çok daha ilgi çekici e, e, bir modele dönüşmesi. Yani e, o noktada artık bir, e, ne derler, sadece bir ahlak dersi değil de Hı hı. E, insana dair olana e, yaratıcılığa bilgiye işte entelektüelle felsefeye e, doğru böyle beslenen bir karakter, romantize edilen bir karakter haline geliyor. Ya ben bunu biraz daha yün yün giden bir yerden bakıyorum diyelim. Yani hani çünkü orada e, Faust'un şeytanla kurduğu ilişkide bir, e, bir karanlık bir enerji var, bir şeytani bir enerji var ama o o tutku ve arzu ee, aynı zamanda çok yaratıcı bir yere de evriliyor evet, Yani e, Ahlak oyunlarında o, o Mesela oradaki tutku veya sadece şehvet üzerinden Veriliyor bedensel hı hı. Bilgi üzerinden veriliyor ee, Cinsellik üzerinden veriliyor Ve yani hani bu böyle çok da Tercih edilebilir bir şey değil olarak veriliyor Tabi doğal olarak ee, Kötü bir şey olarak veriliyor yani Ama bence Faust'un enerjisi ondan çok daha fazla Tabii ee, evet. Potansiyeli çok daha fazla hı hı. Evet şeyden bir ara verelim mi Burcu? Şimdi asıl Faust'un Faust kendisine girmeden önce kısa bir ara verelim istersen. Hı hı. Biz biraz tabii. yazışmıştık programdan önce <gülüyor> ne yapalım ne evet. çalalım diye. Ee, sen biraz, anonset istersen. Evet sen e, Berlioz'dan bir şey seçmiştin hem de Bulgakova bir selam çakalım istemiştin değil mi? Evet, evet. Şimdi o zaman Berlioz'dan. Bulgakov'a selam çıkarak bir şey çalalım. Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Burcu ile Alkan'la birlikteyiz ve e, Faustiyen anlatıları konuşuyoruz. Evet Burcu, merhaba tekrar. <gülüyor> merhaba, evet, Berlioz'dan Damnation of Faust'u dinledik. Evet. E, artık Faust'a geçebiliriz galiba, evet, Faust'un evet. hikayesine. E, yani... Şöyle şimdi edebiyatta tabii şeytan figürü falan ya da işte bilginin peşinde koşan insan figürü çok sık rastlanan bir tema. Bunlar çok özel şeyler değiller bu açıdan. Çünkü zaten edebiyat, bilim, felsefe bunlar birbiriyle çok iç içe alanlar olduğu için evet. özellikle Avrupa'da. Yani Faust anlatılarını Faust anlatısı yapan şeyden bahsetmek lazım belki de. Çünkü çok spesifik bir şeyi takip etmesi gerekiyor Faust, Faust anlatısı olabilmesi için. Yani mesela işte Frankenstein'ın neden bir Faust anlatısı olmadığı, evet ya da mistir ya da ama Dorian Gray'in bir Faustian anlatı olduğunu anlayabilmek için temel şeylere bakmak lazım. Yani burada aslında, aslında hikaye çok basit. Sahip olduğuyla yetinmeyen ve sınırlarını zorlayan bir karakter var Faust karakteri ve bu bunun sınırlarının ötesine geçebilmek için. ...şeytanla bir anlaşma yapar ve e, ruhunu şeytana satar. Evet. Böylece cehennemi garantiler aslında. Hı hı. E, ve işte birçok anlatıda kısıtlı bir süre içindir. O yani o sınırlılık içerisinde bir sınırsızlık vardır. Mesela 24 yıldır e, özgün metinde. 24 yıl içerisinde sınırsız güce sahip olur. Ama 24 yılın sonunda e, şeytan gelip ruhunu e, götürecektir. Hı hı. E, böyle temel bir hikayesi var bunun tabi o aslında sınırsızlık içerisinde bile çok da sınırsız olmadığını görürüz. Çünkü mesela faal e, sunulaşmak istediği bilgi e, teknik olarak onun idrak edemeyeceği bir bilgidir. İlahi bilgidir. Evet. E, Tanrı'ya özgüdür, yoktan var etmeyi özgüdür. E, şeytanın kendisi düşmüş, e, belek olmasına rağmen düşmüş bir belek olduğu için zaten bu bilgiyi ona sağlayamaz. Onun dışındaki her şeyi sağlar ama bu arada Yani işte uzayı gezerler işte e, Dünyanın dört bir köşesini gezip Dört bir zenginlik görürler falan filan ama Yani o bilgiye ulaşamaz Faust e, Yani temel anlatı bu aslında e, Burada bir Mimet'in mimetin yan anlatı olduğunu söyleyebilmek için Bu ögelerin diyelim evet. işte Ruh, şeytan Faust, anlaşma Gibi ögelerin belli kombinasyonlarda var olması gerekiyor. Hı hı. O kombinasyonlardan birisi de sınırlılık aslında değil mi? O sınırsızlığın içinde bile bir sınırsızlığı. Tabii, sınırsızlık, tabii. Sınırlılık. Yani bir sahip olunan bir şeyin sınırlarının yetersizliği ve daha fazlasını isteme dürtüsü olma. Bu genelde zaten sadece şey, bir çeşit açgözlükle değil, aynı zamanda Kibir. kibirle de Kibir, evet. Doğru. O yüzden zaten Faust ve işte ...şeytan figürleri Kibirlik. yan yana gider. Hı -hı. E, çünkü kibir... E, ...Hristiyanlık işte Yemlük ...en büyük ölümcül günahtır ve... ...şeytan tarafından temsil edilir. Onun da çünkü düşüşü, cennetten kolluşu... ...şeytanın e, kibirle alakalı olduğu için. E, ama tabii şey... ...burada e, aslında çok ilginç... E, ...hani belki de Faustiyan anlatıları... ...bu kadar dönüşme müsait kılan şeylerden biri... ...mesela... Benim özellikle ilginç bulduğum şeylerden biri. E, bu şeytanın düşüşü meselesidir. Yani hani e, daha sonra romantize edilecek çünkü bu. Hı -hı. Yani hani e, otoriter bir babaya karşı duran bir evlat gibi bir imge kurulacak Lüsifer hakkında mesela. Doğru. E, ve şey çok bence önemli mesela e, Lüsifer yani şeytanı temsil eden Lüsifer karakteri. Lusis Ferre Latince Lusis Ferre'den geldiği için hı hı. E, Yani ışık taşıyıcı aslında Yani aslında büyük melek Düşünürsen evet, e, Ve hani onun mesela Düşüşü aslında sadece ışığın doğasını değiştiriyor Yani ilahi olan o e, Huzur verici ışıktan hı hı. E, Ateşe yönelik Biraz daha tutkulu ama biraz daha karanlık bir ışığa evet. dönüş var aslında Kötücü bir ışık <gülüyor> Yani evet ahlaki açıdan kötücül ama işte zaten e, özellikle romantize edildiği noktada e, benim Jung'in yaklaşmak istediğimi söylemin nedeni o Yaratıcılığın, e, bilginin sınırlarını zorlamanın gerekliliği aslında bir, bir yandan da Yani birilerinin o sınırları zorlaması lazım e, Birilerinin o verili olana karşı çıkması lazım Aslında çok büyük bir cesaret Faust'un yaptığı bir özgürlük aslında yani bir insanın tabii, tabii. bireyin kendi özgürlüğünü kendi bilgisi üzerinden kurmak için bir çaba aslında. Hani senin yazında da vardı ya Prometheus'la karşılaştırıyordun mesela. Evet evet yani bu zaten insanlık tarihi boyunca var olan bir temanın e, gittikçe karmaşıklaşan bir versiyonu. Mesela Roger Shatak'ın bir kitabı vardır sanırım İtek yayınlarından Türkçesi çıktı e, bilginin yasaklılığı üzerine. Hı hı. Ee, yani ins insanlığın Daha doğrusu insan olmanın en önemli şeylerinden Biridir o merak ve bilginin peşinden düş Peşine koşmak Yani Faustlar kendilerini bir şekilde Böyle feda etmedikleri sürece O bilgi o felsefe o yaratıcılık O e, işte estetik Vesaire de var olamıyor gibi Bir şey var yani hani ya Birilerinde işte e, şeytanla o anlaşmayı Yapması lazım galiba Evet doğru ee, Burada şeyden bahsetmek lazım onu unutmayalım Tamam ee, Mephistophelis karakteri mesela e, tamamen fasken bir icaptır. Hı hı. E, yani şeytan bazı metinlerde Lucifer olarak görünür ama e, çoğu metinde e, versiyonunda bir Mephistophelian dediğimiz bir karakter. Yani işte şeytanın hizmetkarı diyelim doğrudan hı hı. kendisi değil. Bu şöyle önemli. E, Mephistophelis denen figürü... Dünya edebiyatına katan, dünya kültürüne katan anlatıdır aslında Faust. Hı. Onunla başlar. O yüzden de aslında şey, mesela biz Mephistophelian bir şeyden bahsettiğimiz zaman doğrudan aslında Faust'a referans veriyor oluyoruz Hı. diye de eklemek istiyorum. Tabii doğru. Böylece şeytan kendisi dışında bir aracı daha yaratmış oluyor Metin'de. Tabi aslında... tabii yani hani koskucu şeytan e, şimdi senle benle kendisi birebir <gülüyor> muhatap olmak istemeyebilir. <gülüyor> e, ama tabii şey bu çok e, yani işte anlatının farklı şekillere girmesine de yardımcı oluyor ister istemez. Nasıl yani, hani, modernleşmesine e, de yardımcı oluyor değil mi? Daha modernist bir türe doğru geçiş aşamasında da bu karakterin ortaya çıkışı metinlerde... Yani yeni bir sesin aracı bir ses aslında sesi de çoğullaştıran bir şeye dönüşüyor. E tabii yani zaten aslında bu modernleşmesini Göte'de de daha sonra göreceğiz. Hı -hı. Yani hani e, o yüzden ben zaten bu Faust, e, Faust figüründen ve Faust figüründen çok etkileniyorum. Çünkü Hı -hı. E, gerçekten çok e, zengin bir nüve var orada ve oradan sürekli... Ya yani Bugün de mesela yeni hikayeler üretiliyor. Evet. E, filmler yapılıyor falan. Yani hani, sinema, Aslında evet. insan ruhunu özgü çok... E, ee, nasıl derler çok insan ruhuna özgü bir e, figür ve anlatı evet. ee, hoşumuza gitse de gitmese de yani hani o, tabii, yine yung diyeceğim ama o, o karanlık tarafımızın e, var olduğu gerçeği var ve iyi ki de var da demekler de tabii lazım tabii bence aslında. de yani bir de varoluşun sebepleri üzerine düşünmek ve bu her seferinde başka bir sebeple karşı karşıya getirmek için de bu anlatılar aslında bir ee, yani varlık üzerine düşünmenin aracılığı haline geliyorlar bir süre sonra otomatik olarak öyle değil mi? Tabii tabii ben zaten o bahsettiğin e, pasajlar dergisinde yayımlanan yazımdan bahsediyorsun sanırım. Evet evet ondan e, bahsediyordum. O orada anlattığım aslında e, bu, bu programdan bağımsız olarak tamamen böyle bir ilişki yani insanın varoluş e, mücadelesiyle var olma mücadelesi varoluş endişeleriyle doğrudan alakalı. Ben kimim sorularını, sorularını sordurduğu ve insanı insan yapan e, hikayeleştirme e, deneyimini de izleyen ve doğrudan aslında Faust'u o anlatı sürecine bağlayan bir yazı, o bahsettiğin yazı. Evet, e ben kesinlikle böyle olduğuna inanıyorum. Evet, bunu, evet, onun da bir künyesini verelim. Pasajlar Dergisi'nin ikinci sayısında Burcu'nun bugün konuştuğumuz konuyla ilgili aslında bir girizgah niyetinde e, çok güzel bir yazısı var. Onu da e, buradan ederim. herkese... <gülüyor> Dinleyicilerimize ayrıca söylemiş ve tavsiye etmiş olalım. Hem programımızdaki konuştuklarımızı desteklemek hem de aslında dediğim gibi bir nevi konuya girizgah yapmak için. Burcu bu programın artık sonuna geliyoruz. Bunu hı hı. kapatacağız. Sonra haftaya fahsen anlatılara devam edeceğiz. Son olarak seni eklemek istediğim bir şey var mı bu program için? Evet. Haftaya, haftaya dediğim bir sonraki programımızda Hı -hı. konuşacağımız sanırım biraz şey yapmak lazım. Daha metinlere evet, odaklanacağız. metinlere odaklanacağımız üzerinden konuşmak lazım. Bu da böyle bir gerizgah olsun. Ama o, o pasajlardaki makaleyi ben çok severek yazdım ve çok da yardımcı olacağını düşünüyorum ilgilenen okurlar için. Kesinlikle. O yüzden ben de tavsiye ediyorum görüntüleri. Güzel bir metin oldu, güzel bir irizge oldu senin de evet, dediğin gibi. Eline, dimana sağlık diyelim o zaman. Teşekkür çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. Burcu. Ee, bugün Burcu Alkan'la Faustin anlatılara bir giriş yaptık. Haftaya Burcu'yla bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.